Peygamber efendimizin gelişinden sonraki insanların durumu hakkında ise, İmam Gazali şöyle bir tasnif yapar ki, bu tasnif, günümüzdeki Hristiyan ve Yahudilerin akıbetlerini merak edenler için de bir cevap niteliğindedir. İmam Gazali şöyle demektedir. Peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, gönderilmesinden sonra, İnanmayan insanlar üç sınıftır. Birinci sınıf. Peygamber Efendimizin davetini duymamış ve kendisinden haberdar olmamış kimselerdir. Bu sınıf kesin olarak cennet ehlidir. 2. Sınıf Peygamberimizin davetini, gösterdiği mucizelerin durumunu ve güzel ahlakını duymuş olmakla birlikte iman etmemiştir. Bu sınıfta kesin olarak cehennem ehlidir. 3. Sınıf bu, iki derece arasında bulunan sınıftır. Hazreti Peygamberimizin ismini duymuşlarsa da, vasıf ve hususiyetlerini duymamışlardır. Daha doğrusu bunlar, Hazreti Peygamberi ta küçüklüklerinden beri, ismi Muhammed olan ve haşa, peygamberlik iddiasında bulunan, yalancı bir peygamber olarak tanımışlardır. Peygamber Efendimiz hakkında, Memfi propagandadan başka hiçbir şey duymamışlardır. İmam Gazali, bu sınıfta olanlar hakkında kesin konuşmamakla birlikte şöyle devam eder. Kanaatime göre bunların durumu, birinci grupta olanların, yani peygamberimizi hiç duymamış olanların hali gibidir. Çünkü bunlar, peygamberimizin ismini, haiz bulunduğu vasıfların zıtlarıyla birlikte duymuşlardır. Bu ise hakikati araştırmak için insanı düşünmeye ve araştırmaya sevk etmez. Bugün gerek Hristiyan ve Yahudi aleminde ve gerekse başka ülkelerde İmam Gazali'nin tasnifindeki 3 gruba giren insanları bulmak mümkündür. Zira teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında yaşayan ilkel kabilelerin varlığı malumdur. Bunlar ne bir televizyon görmüş ne de bir telefon tutmuştur. Dolayısıyla bunlar İmam Gazali'nin tasnifinde Efendimizin ismini hiç duymamış kimselere dahil olurlar ki İmam-ı Gazali'ye göre bunlar cennet ehlidir. Dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde ikinci gruba giren insanlar da vardır. Bunlar, Efendimizin peygamberlik sıfatlarını işitmişler ama buna rağmen iman etmemişlerdir. Hatta, teknolojinin gelişimi ve bilgiye ulaşmanın kolaylığı ile bu grup, en kalabalık grup olmaktadır. Bunlar, Kur'an'ın birçok ayetinin ifadesiyle cehennem ehlidir. Çünkü İslam kendinden önce gelen bütün dinleri neshetmiş ve hükümden kaldırmıştır. Bununla birlikte zamanımızda İmam Gazali'nin tasnifinden 3. gruba giren insanlar da yok değildir. Hristiyan veya Yahudi aleminin üçra bir köşesinde toplum hayatından uzak olarak yaşayan ve çocukluğundan beri kendisine Peygamberimizin kötü tanıtıldığı insanlar olabilir. İmam Gazali Hazretleri bu kimseler hakkında kesin bir hüküm söylememekle birlikte bu kimselerin cennet ehli olan birinci sınıfa benzediklerini bildirmektedir. En iyisini Allah bilir. Bizler bu meseleyi Zamanımızın büyük bir alimi olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin görüşüyle noktalıyoruz ve hakikatin kendisini şaşırmayan ve unutmayan Rabbimizin ilmine havale ediyoruz. Ehli fetretin dinin teferruatındaki hatalarından dolayı ceza görmeyecekleri hususunda bütün alimler fikir birliği içindedir. Hatta İmam Şafii ve İmam Eş'ari'ye göre bunlar iman etmeyip küfre girse, ondan dahi mes'ul olmazlar. Çünkü mes'uliyet ancak Peygamber gönderilmesiyle tahakkuk eder. Ayrıca Peygamber gönderildiğinin ve Peygamberin vazifesinin mahiyeti de bilinmiş olması gerekir ki, Mesuliyet mevzu bahis olabilsin. Eğer peygamberlerin irşatları zamanın geçmesi ve gaflet gibi sebeplerden dolayı gizli kalır da anlaşılmazsa bunlara vakıf olmayanlar ehli fetret sayılırlar ve azap görmezler.